bir karartı ve yıkılmak üzere olan bir duvar gibidir o kendisinin peşinde koşan insanları helaki sürükler Ey Allah'ın kulları geçmişlerden ve olaylardan ibret alınız uyarıları dikkate alıp yapılan öğütlerden yararlanmaya bakınız ilkaz ve korkutmalar sizleri yanlışlıklardan alıkoysun nasihatlar size fayda versin ölümün pençeleri sizi yakalamak topraktan yapılmış olan ev mezar de sizi içerisine almak için sabırsızlıkla beklemektedir sura üfürülerek kabirlerde yatanların hac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 diyorum.